Radyo yeter ki isteyen herkese merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Berel Perdal Kılıç ve ben Yelena Polakova. Bugün size çok değerli bir konuğumuzu tekrar e, sunuyoruz. 25 Haziran'da bizim programımıza konuk olmuştu. 25 Haziran kayıtlarını da buradan e, podcast'ten de indirip e, yükleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Adem Çolak bizlerle. Adem ayağının tozuyla ee, muhteşem bir seyahatten döndü ee, Birçok ülke dolaştı ee, Japonya olarak ipucunu vereceğiz Çünkü 25 Haziran'da Japonya'ya gitmek üzere planlar içindeydi Planlarından e, bu aslında hayaller değil planlarından bahsetti ve gerçekleştirdi Şu anda kanlı canlı burada ee, Elana ne diyeceksin? Ee, sen bana bir şey bırakmadın ki <gülüyor> Hadi <gülüyor> hoş geldin Hoş bulduk merhabalar Nasıl geçti şey canım senin? E, Valla yolculuk e, yine her zamanki gibi planlayıp e, o planlara uyamayarak her zamanki <gülüyor> en güzel sana aslında. He? Ve neticesinde plansız şekilde e, doğaçlama spontane şekilde e, gerçekleşti. E, yani yaklaşık 3 e, yani 5-6 ay maksimum e, planlamıştım süreyi. E, tabii ki yolda değişen birçok şey değişiyor. Her şey değişiyor. Genelde bütçede bunlardan birisiydi. Ve sonuçta Japonya'ya geçtikten sonra ee, dönüş bütçemi tekneştirmem gerekiyordu, ee, zira dönemiyordum. <gülüyor> ee, artı üç ayda e, çalışarak e, geçti Japonya'da ve nihayet 297 gün, e, 297. günde e, ben e, kendim de dönmüş olarak e, geçen cumartesi, evet, yani 4 Mayıs cumartesi günü e, Türkiye'ye dönerek turu neticelendirmiş oldum. Hoş ya. Koskoca bir sene ya. dolaşsın neredeyse. Neredeyse bir sene evet. Bir on on ay. Ben rakamları söyleyeyim. Adem'den gelen rakamlar 297 gün seyahat süresi doğru mudur? Hı -hı. Yaklaşık 25 bin <gülüyor> kilometre sürdü. Japonya'ya 118 günde ulaştın. 6 ay kaldın Japonya'da. Evet. E, değineceğiz. 3 aya yakında dönüş bütçesi için çalışarak geçti. Hı -hı. Ve diğer taraftan ben de program öncesinde bize de hep söylenen abi hayat sana güzel. E, koşarak Aynen, evet. hayat geçiyor. <gülüyor> e, sen de e, motorla turladın. Japonya'da gezdin, tozdun. işte Keyfini sürdün ama diğer taraftan da elbette ki dönüş içinde bütçe ayırmak için de sen de çalıştın. 3 ay boyunca hatta ...storilerde ben izliyordum, hmm. boya yapıyordun... ...elinde matkapla görüntüler tabii, var... Tabii. Ne? Bayağı bir <gülüyor> ee, ...nasıl geçti Japonya... ...yani ilk izlenim neydi... ...yani sınırdan geçerken... Ve ...veya oraya kadar zaten birçok ülkeden geçtin... Hmm. Ee, ...nereden başlasak... Ne? ...ben kısa bir şey söyleyeceğim aslında... ...hayatın en güzel tarafı bu... ...sürprizlerle dolu... ...ve, ve yani. ne zaman olacağını bile değil... ...işte her şey rutin olsa o kadar... ...güzel olamazdı... Senin de başına gelen, her şey açık Evet öyle. evet her şey açık olması lazım ha. ve güzel yani hayatın akışı kabul ettikten sonra. Aslında şey. en önemlisi de şu sen bir şekilde inandın yola çıktın kontağı çevirdin motorun sesini duydun şu da olabilirdi evinden tüm eşyalarında hazır şekilde motora ulaşıp kontağı çevirip daha sonra şimdi zamanı değil deyip kontağı tekrar kapatıp. Evine tekrar geri dönebilirdin ama sen ne yaptın tam aksine tam istediğin şekilde yola çıktın ve zorlukları başardın ve döndün. Yani açıkçası orada çok kısa bir parantez açayım ona benzer bir şey oldu Hı -hı. yani şöyle oldu İstanbul'dan çıktım Hı -hı. memleketim Mersin uğradım <gülüyor> e, kardeşlerimin yanına <gülüyor> e, Adana'ya geçtim ve oradan yukarı doğru çıkıp yine e, yoldasın ama hala yoldayım ama şöyle daha Türkiye'den çıkmamış durumdayım Adana'da e, bir kaza atlattım çok e, sıkıntılı bir durumda otobanda 90'la giderken falan. E, yani orada senaryo çok kötü olsaydı e, gecenin 12'siydi falan. Hı hı. E, ben turu başlamadan e, bitirmiş de olabilirdim. Ama orada biraz kendime geldim falan böyle ben e, ne yapıyorum, ne ediyorum, ne yapmak istiyorum diye sonradan e, devam ettim. Belki de bir teselli. Ee, bunu e, yurt dışında farklı bir coğrafyada yaşamış olsaydım Kesinlikle öyle. E, bu, bu kadar uzun süre tekrar e, iki ayak üzerine doğrulup e, tamam devam diyemeyecektin belki de. Yani evet. Aslında temelde şu var. sen de dediğin gibi bir, yola çıkarken fiziki hazırlıklar var. iki mental hazırlık da çok önemli. Bu, zira siz de bunu çok çok iyi bilirsiniz. Ur, ultra koşucular olarak hı hı. E, bütün birçok kıtada. E, mental hazırlık da bunlardan en önemli kısımlarından birisiydi. Ben de bunu e, yap, yaptığımı düşünüyorum yani açıkçası. E, ve bir de misyon yani bir görev bir amaçla taşıdığınız zaman onun motivasyonu da farklı oluyor e, bu tarz e, etkinliklerde. Ben onun da çok faydasını gördüm. E, ve böylelikle e, devam ettik. E, 10 Temmuz 2018'de yola çıktım. 27 Temmuz olması lazım. Gürcistan'a geçtim. Hı hı. Oradan yani istiyorsanız böyle Gürcistan, Azerbaycan diye ben devam ediyorum. Tabii tabii, <gülüyor> tabii tabii Aynen işte Gürcistan ve Azerbaycan'da çok fazla şey yapmadım. Yani bunu iki kişi çıktık aslında biz iki arkadaş. Hı hı. O tabii bizim şey. Hedefimiz yine Japonya'ydı. Onun e, bütçesel ve e, ne bileyim, eğitimle alakalı durumundan dolayı Özbekistan'da biz ayrıldık. O Moğolistan'dan geriye döndü. Ben Tacikistan'a girdim falan filan. İki kişi e, bu kısımda yine işte Gürcistan ve Azerbaycan'ı biz kısa tutmak. Kısa tutma, e, kısa tutarak diğer taraflarda e, daha çok vakit geçirme ve ayrıca bizi kısıtlayan diğer bir durum da Rusya vizesiydi. Bildiğiniz üzere belki e, şey, e, iki girişli ve maksimum 30 gün vize alabiliyoruz. Eskisi gibi multi vize, turistik vize alamıyoruz. Ve bu da bizi çünkü süreceğim coğrafyada e, Rusya'ya iki kez girebileceğim. Ve bunun da tarihlerini maksimum 30 güne sınırlayacağım. Yani bu çok e, yani bu tarihe riayet etmezsen vizeyi aşıyorsun ki ben onu ya yaptım. Rusya'da Rusya'nın son günü e, Moğolistan'a geçerken... E, Pazar günüydü, vizemin son günü. Ben de pazar günü çıkarım diyordum evet. e, Moistan'a. E, ulaştım e, sınır kapısına ve pazar günü sınır kapısı kapalıydı. Kapalıydı. E, ertesi güne kaldım, e, bekledim. Ve kışın yani e, sonbahar. Hani oralarda <gülüyor> kışın başlangıcında bayağı da soğuk. Peki şöyle mi oluyor? Yani Türkler genel bizler, yani ben de çok yapıyorum, son güne her şeyi bırakıp evet, e, her şeyi sınırlarda ve ha. ekstrem şartlarda yapmayı, uygulamayı çok seviyoruz. Şöyle Bu. bir durum var, zaman aslında bunu ben <gülüyor> zaman çok zamanda değerli. çok yapıyorum. Çünkü Rusya'da benim orada e, Altay Cumhuriyeti, Elena belki bilmiyorum oralarda bulundum mu, e, cennet. Yani bizim gerçekten görmemiz gereken, e, hani Türklerin de ana yurdu olarak bir kısmen tabir edilen e, yer Altay Cumhuriyeti. İşte hep derler kuraklık şu bu falan filan diye oralardan göçmüşüzdür ama öyle bir şey yok oranın ben kurak bir yer olacağını zannediyor cennet yani hakikaten öyle güzel bir yer ben orada o yüzden maksimum zamanı geçirerek yavaş yavaş ilerledim bir de tabii motosikletin debriyaj baltasında bir problemim vardı iki günde orada onu harcadım ve oradaki pazar gününe kalmamın sebebi de böyleydi. Zaten sıkıntı da olmadı. Sınır kapısında bunu bize ertesi gün söylediler. Dediler ki siz zamanda geldiniz. Problem yok. Vizelerinin son günü, pazar günü olan insanlarla biz bunu bazen yaşıyoruz. Ve çözümümüzde artı 3 gün vize uzatma diye bir prosedürleri var. Gidiyorsunuz bankaya 17 dolar civarı bir ücreti vardı. Onu yatırıyorsunuz. Size Harika. Artı üç, aynen öyle. Bir problemsiz bir şekilde. Çünkü tekrar vize almanız da bildiğiniz üzere. E, vizeyi expire yaparsanız, yani şeyini e, aşarsanız. Çok ee, Peki sen 3 günü de değerlendirdin mi? mi? Yok yapmadım çünkü <gülüyor> hava çok kötü Hava çok soğuk Bir yandan hani onun ıı, optimizasyonu da yapmak lazım Ama orası sonbahardı Ben de çünkü ıı, iş için gittim oraya Çok fazla gezemedim ama yine de gittik Gezdik çok güzel yerler Hı -hı. Ve orada hakikaten ıı, sonbahar Kış gibi Aynen öyle ya bir de şu var belki bulunduğunuz yerde kar yok şu bu yok ama üç gün orada geçirmeniz önünüzdeki Moğolistan rotasında nelerle karşılaşacağınız daha kötüye gidiyor. E, Peki takviyorum. şöyle bir senaryoda var mıydı? Üçüncü gün sonunda yine oraya gidip yine bir kapalı saate <gülüyor> denk gelip. E, üç gün Çarşamba yok olmazdı. <gülüyor> olmazdı. E, sonu Aynen yok öyle bir şey olmazdı. Muhtemelen çıkardım ve hakikaten ben Moğolistan'a geçtim. E, Bayanılık'ı ilk şehir orada ertesi gün kar başladı. Benim arkamdan beni böyle bir kar kovaladı gibi bir durum oldu. Ben ön yani önünden böyle sürerek e, kuzey rotası çoktan kar altındaydı. Ben hemen güneye sürdüm e, ve hani orada da şey vardı asfalt olmayan çöl geçişi. E, hiç bilmiyorum. Yani Orada sorabileceğim fazla hani oradan en son kim geçmiş. Çünkü sezonun sonu tüm motosikletli gezginler işte bisikletler falan artık bitirmişler. ...herkes ülkeden çıkmış falan... ...artık şeyler var... ...dört tekerliler hani kalmış... ...offroadçular falan... Teknik tek onlara belki rastlayabiliyordum ama o da... E, ...onlardan da kuzey rotası bilgilerini aldım... ...kar yağışı... ...oradan sen bu, bu şekilde geçemezsin... ...motosikletim zaten çok ağırdı... ...yükü falan... E, ...o yüzden güneye sürdüm... ...dedim ki güney biraz daha hani... ...3-5 derece belki şey olur... E, ...ama yol, yolu bilmiyorsun... ...işte dere geçişleri oluyor çölde falan hani ben orada gömüldüğün zaman kurtarmak için bütün yükleri indireceksin. En sevmediğim şey de odur. Motosikletin üstündeki yükleri indirip tekrar o yükleri bin üzerine yükleyip bağlamak falan çok zaman kaybedici şeyler. Neyse öyle bir duruma düşmedim. Yavaş yavaş ilerledim. Moğolistan'dan da çıkıp tekrar Rusya'ya geçtik. Öyle devam ettik. Ee, tabii Moğolistan'da Ulan Batur'da tekrar tabii işte e, ...vize bitti ya benim... ...Rusya vizem... Hı hı. E, ...bir şey aldım... E, ...nedir o adı... ...Ekspres vize... ...dur ya ismi öyle değildi... E, dinleyicilerimiz. Adem bu vizenin ismini hatırlarken bir geçmişe dönelim. 25 Haziran'da tekrar program yapmıştık daha öncesinde Adem'le ve Norveç'in en kuzey noktası Nordkapa'da motosikletle de gitmişti Adem ve Down Sendromlular için motosikletiyle bu faaliyeti gerçekleştirmişti ve diğer taraftan bu kısma da değineceğiz. Dünyadaki diğer derneklerle de Down Sendrom dernekleriyle de sen irtibata geçtin. Peki vizenin ismini hatırladın mı? Yani çok basit bir şeydi ama şu an biraz da heyecan hala var. Ben şimdi böyle şey yapmam diye düşünüyordum. Geçen sene biz bu yayını yaptık. O zaman daha bir heyecan vardı da şimdi Ama şöyle bir, şey bir durum var. var. Sen bunları anlatırken tekrar yaşıyorsun. Ve evet, e, tekrar yemeğin altı şu an e, yanmaya başladı. Yani. Kaynıyor. Yavaş yavaş karıştırıyorsun. <gülüyor> yani... bu, bu çok normal. Peki bir parça e, dinleyelim istersen. Parça senden gelsin. Parçayı şöyle diyelim. Kırgızistan'da çok güzel zamanlar geçirdim. Orada halk dansı olarak da oynanan Kara Kara Kara Jorgo olarak bir şekilde tabir edilebiliyor. Kara Jorgoyu böyle hep birlikte dinlersek çok keyifli olur diye düşünüyorum şu an. Ey yep. Bali Kırgız beydesin bu parçadan sonra geçmişe döndük ve vizenin ismi neydi? Ya valla vize transit vize yani şimdi ekspres nereden çıktı şey yapmıyorum şu an bilemedim ama transit vize aldım çünkü hı hı. az az maliyetli ve 10 günlük bir süre yetecekti transit vizeyi de maksimum 10 gün alabiliyorsunuz kalan tekrar Rusya'ya girdim Ulan Batur'dan sonra Geriye de 3500 kilometrelik bir yol kalıyor. Yine yani aslında az bir yol değil ama kış şartları falan derken orada ben bir de hastalandım. Yani bu turda yani Avrupa'da, o Norveç'te, o karda, buzda falan hiçbir hastalık geçirmemiştim ama Rusya'da böyle bir hastalık. iki gün falan yattım orada. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geriye kaldı 8 gün derken baktım 3500 kilometre bir gün Sürdüm motosikleti. Yükledim artık. Yine hala tam geçmedi hastalık ama. E, baktım kar artık yola tamamen girmiş. Lastikler de çok iyi durumda değil. Bir gün gittim. Dedim ki 150 e, e, kilometre falan gidebildim. Yani o kadar yavaş. Ve sabah erken saatlerde yola çıkamıyorsunuz. Puzlanmadan dolayı. Bir 10-11'e kadar. Peki tek tür lastik mi kullandın? E, ben dediğim gibi en başta e, alt Maksimum 6 aylık planlamıştım ya bu tur. <gülüyor> e, yani tek tip lastik yetecekti ya Me Mevsim iyi, iyi, iyi halini yaşayacaktım mevsimlerin akışa göre. Fakat tabii hani, toplamda bu kadar süre olunca e, kışa kaldık. Ve bu lastik tabii ki yetersizdi. E, değiştirmem gerekiyordu. Tabii bu da ekstra bir bütçe, ekstra zaman e, derken onu orada yapmadım, uğraşamadım. Ve hemen geri döndüm. Geriye 7 gün, 6-7 gün falan kaldı. O de denen şehirde hemen bir tren kontrol ettim. Uygun bir tane tren ayarladım. Ve o şekilde 3500 kilometreyi geçtim. Yani şöyle bir durum var. Bunu bu kısıtlayan tek şey 10 günlük. Hatta 2 günde yatarak geçti. 8-7 günlük bir zaman kısıtlı. Yani bunu e, 3606'ya bölsek. Bir, bir de şu var. Gittiğim Vladivostok en doğudaki liman. E, orada e, tekrar motosikleti gemiye yükleyip e, Japonya'ya geçişim var. Ekstra orada bir gün harcamam gerekecek. Yine vizeyi geçirme durumları falan var. Ben onu bir kez e, yaptım. Bir daha yaparsam. hani Bütün bunları da hesap ederek kalan 3600 bile altı yapsak günlük 600 kilometre o şartlarda imkansızdı. Benim gece bile sürmem lazımdı. Ve e, belki o duralarda az çok biliyorsunuzdur. Çita bölgesinden sonra Kabarovsuk'a kadar 1200... Sanırım Elena daha çok biliyordur. Belki biliyordur. Abi. Ben oralara gitmemişim. Ama, ama harita olarak evet, yani şöyle evet, Çin'in tam e, kuzeyi oluyor böyle. Oralarda yani gündüz gece bile hani şey bu ee, birçok e, uzun bir Aralıkta yerleşim yeri falan da yok yani o yüzden disler çok fazlaydı Ben de böyle risklerde İki yıldır Nerede durmam gerektiğini böyle biraz daha iyi şey yaptım. Bu arada şunu da ekleyeyim Dinleyicilerimiz Adem O kadar sakin ve rahat Anlatıyor ki sanki İstanbul'da Bir noktadan çıkmış. Çadabastan'da yürümüş Vebeye e, gitmiş. Gitmiş veya bir Güney sahil kasabasında bir yerlere gitmiş <gülüyor> Motosikletiyle tur yapmış orada daha sonra Çadırını kampına atmış ondan sonra Kamp seti her şeyi açmış ve Denizi izliyor yani o kadar rahat Ve bu arada zaten Storylere de bakıyordum gayet rahat ve ee, tabii ki e diğer tarafta görünmeyen kısımda elbette stresler birçok şey yaşadın. Bunu bizlere e aslında çok da yansıtmadın. Yani yüzün hep gülüyordu. Moralin yüksekti zaten. Önemli olan bu zaten. Kesinlikle. Ee, açıkçası ben e o konuda da çok şeyimdir. Yani ben orada ne yaşıyorsam e insanlar bunu görsün e ist çok isterim. Ve bunu %90'ın üzerinde ben yansıttığımı düşünüyorum. Çok çok e daha fazla belki. Başardım. E çünkü <gülüyor> Yani her şey dört dörtlük olmayacak yola çıktığınızda her şeyde, birçok şeyde karşılayacaksınız. Peki şunu da soracağım. Stende veya herhangi bir yerde motosiklet turuna çıkmak isteyenler için ya da böyle bir şeye kalkışacak kişiler için. Lokasyonun çok önemli değil. Aslında belki bir ülkeye giderler dönerler. Hı -hı. Belki bir sınır boyu. Yunanistan'a gidip dönerler. Hı -hı. Nelere dikkat edilmesi gerekir? Ne olur ne biter? Bunlara değinecek misin? Neler kullandın? <gülüyor> i̇şte ne kadar lastik gitti? İşte yakıt bunlar var mı? Genelde şu sorular da hep giderdi. Biz işte Antarktika'dan gittik geldik derken ne kadar e, para lazım? Ne kadar harcadın? Ne oldu? Sen zengin bir adamsın bunu yaparsın. Bu, bu tarz sorular hep geliyor zaten. Hani ben de diyorum ya şu an sen telefonu kapatırken o adam işte iyi bak hani, <gülüyor> telefonlar <gülüyor> kapanıyor falan. Yani bu tarz e, görünmeyen tarafları e, sen yaşıyorsun ama Hı. dışarıya e, bazen bu tarz sorular da gelebiliyor. E, diğer taraftan bence en önemlisi cesaret. Çünkü parası olan da bunu yap yani çok insan var çok çevremizde var. çok fazla dolayısıyla tekrar e, tebrik ediyorum harikasın yani o noktada şunu da söyleyeyim e, cesaret kısmında birçok şeyin cesareti var ben işimi bıraktım 2,5 sene önce Avrupa'ya çıkmadan önce hani bunu kararı verip e, tabi 7 yılda çalıştığım bir işimdi onun da birikimleriyle birlikte e, böyle bir netice ortaya çıktı e, açıkçası e, hazırlık kısmında e, gideceğiniz yani Kaç günlük bir yol? E, bu önemli. Şimdi e, onları yapıp gideceğiniz güzergahta hangi vizelere ihtiyacınız var? E, sınır geçişlerini e, kontrol etmeniz lazım. E, yani benzin falan tabii onlar bütçesel şeyler. E, ikinci planda ondan öncesi e, motosikletin teknik hazırlıkları. E, gideceğiniz yol... Asfalt ağırlık işte Avrupa'da zaten Böyle bir problem yok artık Peki yani. yani Motorun hangi modeldi hangi marka e, Motosiklet Yamaha e, Tenere 660 e, Enduro diye Tabir edilen bir tip e, Gayet çok sevdiğim İsmi de Çakır <gülüyor> Şu an havalimanında bekliyor hala da Alamadım e, yarın Ya da bir gün gideceğim muhtemelen almaya e, Tabi onun teknik Hazırlıkları gerekecek. Ee, dediğim gibi ne kadar uzun bir yola çıkacaksınız onu tespit edip ona göre e, hazırlık yapmanız gerekecek. <gülüyor> Söz gelimi lastiğiniz yarı ömründedir. 5000 bin kilometrelik bir yola çıkacaksınız. hani Bu lastiği değiştirip de çıkmanıza gerek yok aslında. Benim öngördüğüm yol yirmi e, bin, yirmi bin, bin kilometrelik bir yoldu. E, tabii ben her şeyi sıfırlayarak e, çıktım. Tabi neticeti var. 25 bin kilometre oldu bu. <gülüyor> Japonya'da 6 ay geçirince. Ee, hayat sana güzel. Hayat bana güzel. Hem de nasıl güzel. <gülüyor> Japonya'ya bir girişim var benim. Ee, Tabi şimdi konudan konuya atlıyoruz böyle aklıma gelince. İlk gün evet, hemen şeylere bakıyorum. Limandan girdim. Zaten Japonya'nın hani bu bir ek bilgi de vereyim. Rusya'dan çıkıp Japonya'ya geçtim gemiyle. İki gün sürdü bu gemi. Ee, daha kontak çevirmeden Cebinizden çıkan para 1300 dolar. Ee, bu 1300 dolar. Bu gemi geçişi, e, liman masrafları, sizin gemi biletiniz dahil. E, ben bu e, hemen hemen paramın sonlarını orada verdim zaten. Sonra cebimde çok az bir para vardı. E, bu Bir baktım, yani konaklama fiyatlarına bakıyorum. Dedim ki ben 5 gün falan yaşayabilirim <gülüyor> Japonya'da yani bu parayla. Ve o gün akşam çadır attım limanın önünde. Gayet... E, Böyle şey oldu. Orada tepki kimse tepki vermedi zaten ama daha sonra bunu farklı yerlerde denedim. Buna sıcak bakmadılar. Ee, ama kimseyi rahatsız etmeyecek şekildeydi bu ama yine de sıcak bakmadılar. Yani Japonlar nazik Japonlar, insanlar ama nazik diğer taraftan da çok kuralcılar, kuralcılar. Çok fazla kuralcılar. Hiçbir şekilde inisiyatif yok. Yani bir şey soruyorsunuz. Bunu en iyi kim bilir? Polis gibi. Hani çok basit bir şey soruyorsunuz ama sizi en yetkili... ...hani başbakana kadar falan bile böyle yönlendirebilirler yani. Gidin ona sorun anlamında. Yani e, ben ilgilenmiyorum ya da hani Japonca sorunlar bana ait değil anlamında. bana ait değil evet, diyor. Hoş evet. e, bizde de şu oluyor, bilmediği halde yanlış adresi evet, tarif eden çok fazla. Evet. Biz, biz çok her şeyi biliriz. Evet, evet, her şeyi şey bilir ve yardım severiz evet, ama onun evet. temelinde o var aslında yardım evet, etmek. etmek. Hani biz duygusal bir milletiz. Gerçekten bunu ben hani gittiğim her ülkede e, izle, ister istemez kıyaslıyorsunuz bunu. Japonların o şeyi e, direkt göze batıyor. Hani göze batıyor derken rahatsızlık anlamında değil ama. Gerçekçiler. E, gerçekçiler ve hiçbir şekilde duygusallık e, ön planda değil. Gayet netler. Çünkü eğitim sistemi de böyle kurgulanmış hı hı. E, açıkçası. O yüzden e, ilk, ilk gün çadır, ikinci gün çadır falan. Hani böyle temelde yani en neticede ben ot, ilk 30 gün konaklama parası vermeden e, zamanımı geçirebildim. E, Yere geldi sabahladım hani işte bir şekilde e, daha sonra e, işte ikinci günde ben şey yaptım tabi burada sağ şerit sol şerit olayı var e, Trafiğin akışı ona alıştıktan sonra çıktım artık ilk gün hemen yola çıkmamıştım e, peki diğer motorcular e, sefer esnasında korna çalıyorlar mı böyle selamlaşma var mı güzel soru gerçekten bizim dedim ya biz <gülüyor> duygusal milletiz biz de o Böyle hani kafa kafaya çarpışacak kadar bile bizde o selam yapılır. <gülüyor> hani gelir böyle. Ama orada maalesef öyle bir şey yok. Ee, yine tabii ikinci gün e, yöresel olarak belki hani e, değişebiliyor bu ama ben Japonya'daki ikinci günümde iki tane motosikletle karşılaştım. Gayet e, iyiydiler. Beni böyle bir tura davet ettiler. Bir gün tur attık böyle falan. Ondan sonra ki gördüğüm bütün motosikletlerde hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı. hani selam bile yok. Hı hı. Evet bir parça O zaman oradan. bir parça deneyelim mi şimdi? Sonra Adem devam edecek. Uh, uh, yani Valley of the Lost'taki like like like an parça. Like a smile without end. Come into my life, go a little deeper. Come into my life, you could be the keeper. You're pulling me closer, and you're. for a while empty like a poem without words for a while you suddenly stepped in my life and made me shine like a diamond you're only something else like a dream without end come into my life go a little deeper come into my life you could be the keeper Çolak'la program devam ediyor. Dinleyicilerimiz daha önceki 25 Haziran kaydımızı da bu süreçte telefonlarınıza veya her türlü cihaza yükleyip indirip dinleyebilirsiniz. Diğer podcastlerde, kayıtlarda bu şekilde. Adem Japonya'dayız. Evet, 30 gün Japonya'da kaldın. Sen yani, çadırdı, 30 da, gün geçti. Ve korona... ha, diğer motosiklet, motosikletçilerden bakıyorum. diğer motosikletlerin tavrı yani zaten gittiğim mevsim Kasım. 2 Kasım'da ben Japonya'daydım. Zaten güzel havaların sonu artık herkes motosikletleri garaja park ediyordu. Dışarıda çok bir şey göremiyorsunuz yani. Bir tek ben, benim gibi birkaç şeyler var işte 50 cc'lik küçük makineler falan dolaşıyor etrafta. Daha sonra işte havalar düzeltmeye başladıktan sonra asıl birçok motosikletli falan görüyorsunuz. Onlarda da çok dediğim gibi şey yok. Hani trafikte yalnız da duruyor. Göz göze gelseniz bile hani böyle bir aman falan hani öyle bir moddalar yani. Böyle ya çok belki bir... baş, başın da çevirmiyordun belki. Yok belki. yok bir şey yok aynen bir selam verme kültürü çok yok dediğim gibi bu duygusallıktan geliyor. Ve onlarda da bu özellik biraz hani bastırılmış demeyeyim de yani daha alt planlarda olduğu için e, trafikte böyle şeyler çok olmuyor. Ama Azerbaycan'da e, gidiyoruz böyle yolda bir de benim maskelerimde Türk bayrağı ve Japon bayrağı vardı. Hı hı. ...Türk bayrağını görenler, Türk plakasını falan görenler... ...yani dediğim gibi yani böyle arabayla... ...yanına yaklaşıyor böyle... ...camdan elini uzatça elini uzatsan tutacaksın yani... Böyle. <gülüyor> ...o kadar samimi... Sami insanlar, evet değil mi? ...istasyonlarda gelip sarılanlar... ...bir şey ısmarlamak isteyenler oluyordur... ...ya onlar çok oluyor... ...o tarz yerlerde işte... E, ...Tacikistan'da da çok... ...Kırgızistan'da özellikle çok misafirperverliği... ...çok farklıydı... E, Dediğim gibi onlar zaten hani kültürel olarak da benzer bizlere. Biz mesela ee, Ürdün Suriye bisiklet turu yapıyorduk. Ee, Cumhur'la birkaç arkadaşımızla birlikte. Ee, bize önce el sallıyordu çocuklar. Sonra da plastik mermerlerle bizim üzerimize kurşunlar yağdırıyorlardı. Şey, taş, evet taş, taş atanlar oluyordu. Yani bu, buna şaşırıyorduk. Hani, motosiklette böyle hı. şeyler yaşadın mı hiç yol tabii, üzerinde? Tabii tabii. Ee, ya zaten şimdi e, Orta Asya kısmında şey vardı. E, tam... Im, tur mevsimiydi yani birçok motosikletli bisikletli çok görüyordunuz ve orada e, kırsalda yaşayan çocukların oyunu zaten bu. E, geçen yabancılara el sallayıp onlarla vakit geçirmek. Ya mesela çeşmeden su dolduruyorum hemen geliyorlar etrafına Böyle yarım saat bir saat onlarla birlikte oyun oynuyorsun işte su birbirine su atıyorsun falan filan. O çok keyifliydi yani o çocukların e, yabancılarla olan ilişkisi eee Tacikistan olsun, Kırgızistan olsun e, hep şey vardır. İşte çay iç, kımız iç, çay iç, kımız iç, çay iç, kımız iç daveti vardır böyle oralarda. E, onu böyle çok ben de yaşadım. E, Kırgızistan kısmında e, bir de şimdi e, dördüncüsü Türkiye'de olacak olan önümüzdeki e, 2020'de olması lazım sanırım. Göçmenler Festivali. Ben ona denk geldim ki zaten Kırgızistan turumun 10 gün diye planladım, 18 günde çıkabildim <gülüyor> Kırgızistan'dan bir sebebi de bu video göçmenler oyununu yakaladım orada. Harika. Gayet güzel yani 5 binlerce yüzlerce çadır var böyle o göç göçebelliğin direkt görsel olarak yaşandığı oba oba gelip insanların işte Peki, orada Zeybek kostümü ortaya çıktı mı? Şimdi o Kırgızistan'ın meşhur bir yaylası var Sonkul orada çıktı Zeybek kostümü ee, hı hı. He, he, bu turda tabi sekiz dokuz ülke vardı ee, daha az ülke olduğu için her ülkede en az bir oyun iki oyun yaptım kostümle. Hı hı. Tabii geç Avrupa'da 25 ülke olunca bunu çok bir de zaman kısıtı. Schengen vizesi falan. Bu arada daha önceki programda değinmiştik. Zeybek kostümü olayına ama sen bir değinir misin? Bahseder misin Evet size? Ben 7 yıldır Türk Foktör Kurumu üyesiyim. Halk oyunları yapıyoruz orada. Sadece yani Zeybek değil. Halay, Horon işte aklınıza ne gelirse yurtdışı festivalleri yarışmalar derken ben açıkçası ...ne biliyorsam onu da insanlarla paylaşma anlamında... ...onu da yanıma aldım... Ee, ...ve gittiğim her ülkede bir e, kostümlü... ...ve tabii bu ülkenin popüler e, ya da uğrak mekanlarından birisini Peki, tercih ederim. Peki bu kostüm ne kadar ağırlıkta? Bu kostüm sadece e, yan çanta dediğimiz sidegazing tamamen dolduruyor... ...ya yani şimdi ağırlık ayrı mevzu bir de hacim deme e, sıkıntı... Ee, ondan da feragat etmiyorsun yani kesinlikle, o geliyor Kesinlikle o yüzden benim şey e, Traktör remorku derler yani <gülüyor> Remork gibi böyle yüklü motosiklet e, Hacim arttığı için mecburen üstte Artı iki çanta yani toplamda 250-260 litrelik Bir hacimim vardı e, Ağırlık da yani Ben hariç motosiklet şu an 400, 400 kiloya yakın olabilir Evet yani fazla tamam, bir aralık. Çakır Çakır iyi gitmiş yani. Çakır çok iyiydi yani biraz şey yaptı. O da artık olur dedim yani bir debriyaj bahtısı sıyırdı şeyde Rusya'ya varmadan önce. Ama o da olurdu çok artık normal. yani. Çok Aynen öyle. Ee, neyse onu da çözdük bir şekilde hallettik. Sıkıntı olmadı büyük bir şekilde ama ee, sonra tabii şeyi bahsedelim biraz istersen Down Sendrom'u farkındalığı kısmından Hı -hı. bahsedelim. Ee, yine geçen seneki e, amaçlarımın bir tanesi aslında birinci amacım e, taşıdığım mesaj oydu. İkincisi Zeybek kostümüydü. E, bu rotamda da yine e, gittiğim her ülkede bir Down Sendromu Derneği'ni ziyaret edip en az bir tanesini ziyaret edip oradaki Down Sendromu birileriyle tanışıp e, onlarla bir soru cevapımız var bizim. Röportaj serimiz var. Onları yine e, yapıp e, fotoğraflamalarımızı ve başarı hikayelerini varsa bunları ulaşıp e, yine bunları e, Türkiye Dans Sendromu Derneği ile birlikte e, paylaşarak e, bir farkındalık çalışmasına e, devam ettirme e, amacı vardı bu rotada da. Hedef Kuşimoto, e, Japonya'daki Kuşimoto Ertuğrul Anad'ı. Tabii yine buraya gelmişken Ertuğrul da bahsedelim. Ertuğrul Fırkateynimiz e, 1890 e, yılıydı. Tam net tarih yapamayacağım ama çok özür dilerim. Ee, Tabi buradan Japonya'ya çıkıyor. Ee, taşıdığı hediyeleri Japon imparatoruna hediye ederek geri dönüşte Japonların tüm uyaralarına rağmen tayfuna yakalanarak kuş açıklarında gemimiz maalesef batıyor. Ve sadece 69, 500 küsür kişilik mürettebattan sadece 69'u maalesef kurtarı, kurtarılıyor yerel oradaki halk tarafından. Ve orada da Kuşumoto'da bir Ertuğrul anıtımız var. Ee, hedefim Kuşumoto Ertuğrul anıtıydı benim. Ee, oraya varana kadar e, işte önce Hiroşima'ya indim aşağıya. Orada biraz vakit geçirdim. Ee, yine Down Sendromu Derneğine ulaşmaya çalıştım. Tabii bir de bu şey olmuyor. Ben tura çıkmadan önce e, sadece iki ülkede ki dernekten biz bilgi alabilmiş, dürüstü alabilmiştik. Diğer hepsini ben ee, o gittiğim ülkede sorarak, soruşturarak, e, araştırarak öğreniyordum, buluyordum itibarlarımı. Yani siz çalıp ben geldim diyorsun. Aynen öyle. Peki tepki nasıldı acaba? İnsanlar nasıl karşılıyorlardı? Ya açıkçası bilenler, hani bilmeyenler de var. Mesela hani e, atıyor, bakıyorsun böyle motosikletin üstünde stickerlar var. Down to Earth Road projenin ismi. Hani böyle bakıyorlar falan. Anlatıyorum, Down sendromu diyorum. Hani bilmeyenler de oluyor. Ben açıyorum fotoğraflarımı gösteriyorum, videolarını gösteriyorum. Ondan sonra ha, tamam diyorlar falan. Ya tabii herkes ee, şimdi Asya kısmında e, durum biraz şey. E, bu iş e, ekonomik gelişmişlikle çok paralel. E, geçen sene de ben bunu gördüm Balkanlar'da yine daha alt seviyede ama hani e, Doğu şeye Batıya gittikçe daha artıyor bu. E, yardım se yani yardım kısmı, devletin bu işteki e, rolü, e, işte halkın e, bilinçli e, bilinçlilik seviyesi falan hep değişiyor bu paralelde. E, Orta Asya'da da bu e, açıkçası devlet biraz geri yani e, çok aktif değil aktif olamıyor e, ve hep e, Avrupa'dan e, diğer bazı şeyde gördüm Arap ülkelerinden özellikle e, insanlar proje oluşturarak dış ülkelerden destek alarak bu Down Sendromu ya da diğer engellili, engellilik gruplarına haiz bireyleri e, destek olma amacıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, genelde de hep işte Batı, yani Avrupa desteği çok fazla e, Orta Asya'da, Moğolistan'da, Kırgızistan'da. Peki hangi ülkedeki e, dernek faaliyetleri ya da oradaki e, tepkiler senin daha çok dikkatin çekti veya unutamayacağın? Ya açıkçası özellikle e, hedefteki Japonya, yani şimdi gelişmişlik düzeyi ile alakalı dediğimiz olay burada e, hem mantarite hem ekonomik gelişmişlikte bir arada olduğu zaman e, yani oradaki kurgu tamamen Engelli bireyler, bu sadece Down syndrome'u da değil, engelli bireylerin e, doğrudan ayak kendi ayakları üzerinde durabilip e, hiç kimseye bağımlı kalmadan hareket edebilmeleri. Engellenmeden, yani kesinlikle, dışarıda dolaşabilmeleri, toplu taşıma öyle. araçlarını kullanabilmeleri. Kendi mesleklerini ellerine alabilmeleri e, Hı -hı. özellikle bu da çok önemli. Eğitim buna göre kurgulanmış. Yani e, işte ortaokul seviyesi, hadi 18 yaşına kadar belirli bir tercih temel e, rehabilitasyon merkezi mantığıyla ilerleyen bir eğitim var. Onu da ikiye bölmüşler. E, düşük gelir seviyesi, orta gelir seviyesi şeklinde sınıflandırmışlar. O gelirden kastım, çocukların o bireylerin e, belli işlerde çalışabilir, e, belli gelirler getirebilmeleriyle alakalı hı hı. E, bunları sınıflandırmışlar. Bundaki mantık da şu. Hani masa başı e, beyaz yaka dediğimiz işlerde çalışma, ofis ortamında çalışabilme yetisine sahip bireyler. Buna, bu yetiye sahip olmayan da mesela belediyelerin temizlik görevlerinde çalışabiliyorlar gibi gibi işte hayvanat bahçelerinde çalışabiliyorlar gibi gibi. Aslında bir şekilde de doğru şekilde de yönlendiriliyor bu insanlar. Hangi iş dalında nasıl başarılı olursun neler yaparsın onları da aslında gösteriyor. Kesinlikle öyle o yüzden de kendi ayaklarında üzerinde durabilmelerini başarabiliyorlar ve önlerini görebiliyor görebiliyorlar bu noktada. Yani ülkemizde de Down Sendromu Derneği bunu yapmaya çalışıyor. Hani eğitim sistemimizin tabii çok ciddi değişikliklere yapmasına gerekiyor bu noktada ama hani bunu yetmediği yerde Down Sendromu Derneği de bireylerin mesleki eğitim ya ya da ne bileyim mesleki yeterlilik kazanması noktasında çok fazla destekleri var ve her sene yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla yani ortalama 10 kişi Belki 15 kişiyi dans sendromlu bireyi iş hayatına kazandırmaya yönelik çalışmaları var devam ediyor. Harika. Peki bir parça dinleyelim mi? Bu sefer ben anons etmek isterim. Umudu hiçbir zaman yitirmemek lazım. Umudu her zaman ihtiyacımız var. Pink Floyd's High Hopes. ragged band Followed in our footsteps Running before time Took our dreams away Leaving the myriad small creatures Trying to tie us to the ground To a life consumed by slow decay The grass was green and was bright. With friends around it. The nights of wonder Looking beyond the embers of bridges glowing behind us To a glimpse of how great it was other side steps taken forwards but sleepwalking back again dragged by the force of some in a tide Adem Çolak'la programımız devam ediyor. Tekrar hatırlatıyorum. 25 Haziran'da 2018 yılında tekrar bu daha öncesinde programı yapmıştık. 25 dakikaydı. Bu sefer Adem'i yakaladık ve 55 dakikamız var ve de devam ediyoruz. Adem peki Türkiye'de Down Sendir Sendromlar Derneği ile bu Japonya sonrası bir faaliyet herhangi bir etkinlik düşünülüyor mu? Şimdi onu zaten konuşup planlamasını yapıyoruz. Zaten geliri de 3-4 gün oldu. Açıkçası çok şu an şu tarihe itibariyle net bir şey yok ama e, bir sunum e, serimiz olacak e, muhtemelen. Peki seni e, nasıl takip edebilir dinleyicilerimiz? Şöyle e, Demir Hattı Yörük e, benim şahsi bu e, hem macerayı hem bu farkındalık çalışmalarını paylaştığım hesabım e, buradan takip edebilirler. Down Türkiye e, hesabını takip edebilirler. Down Sendromu'na destek olmak ve çalışmalarından haberdar olmak için. Ve ayrıca projenin ismi olan Down to Earth Road hesabını. Hesabını da e, takip edebilirler. E, şimdi dediğim gibi e, şey var. E, Daha sendromu ile birlikte e, yine şeyimiz olacak burada. Bir canlı yayınımız olacak. E, haber yayınlarımız olacak e, gazetelere. Birlikte onları yapacağız. Ayrıca benim e, reper, röportajlardan elde ettiğim birçok görüntüyü de onlarla paylaşacağım bir e, farkındalık video serisi şeklinde yine onlar da e, bunu yapmaya çalışıp devam edecekler. E, şimdi tabii ben e, şeyden bahsetmek istiyorum bu yola çıkarken e, işbirlikçilerimiz veya destekçilerimiz veya sponsorlarımız adını ne koyarsanız e, onların gerçekten çok büyük rolü oldu yol arkadaşlarım e, yol arkadaşlarım aynen öyle e, başta e, Yama Motor Türkiye e, Tenere e, Gerçekten e, Türkiye içerisinde servis desteği ve parça desteği ile birlikte e, yolu, güzel bir yoldaş oldular. E, Trekses, e, Üçlü Çanta Seti, Anlas Anadolu Lastik bunlar yerli firmalar özellikle sağ olsunlar. E, bir lastik, e, yine Kaan Elektronik, elektronik ekipman desteği, kutu payısı gibi ve e, bir de Çağrı Eczanesi benim arkadaşım sağ olsun doğrudan bütçesel bir destekle. Ee, Moğolistan'dan sonra devam etmemin en büyük şeylerinden birisiydi o. Cansu'yu olmuş hepsi sana. Kesinlikle. Türk İş Kargo yine son tahlilde Çakır'ın yolculuğu Çakırın, için. Çakır'ın Türkiye dönüşünde, Türk İş Kargo'da taşıma sponsoru oldu. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür, teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun da yanında tabii yolda birçok kişi sizi de misafir etmiştir. İşte doğrudan ya da dolaylı destekleri olmuştur. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Japonya'daki dostların. Kesinlikle orada da baya bir yani e, Türklerin yarısıyla birlikte bir hemhal olmuşuz, olmuşuzdur muhtemelen. 6 ay çünkü. Çünkü storylerde baktım. Bu arada e, dönüş yolculuğu için de hani Hayat Sana Güzel tarafında da e, sen diğer taraftan dönüş e, paranı ayarlamak için de e, orada çalıştın. Bundan da bahseder misin çok kısa? Evet. E, şimdi Tokyo'ya vardım. Oradaki Dernekle görüşmemizi yaptıktan sonra e, bütün işlerim bitti. Bütçe hesabı artı eksi bir hesap yaptım. E, sürerek dönme yani en ucuz maliyet oydu. E, fakat o mevsim uygun değildi. Evvelhasıl netice itibariyle ben iki buçuk ay, bir yaklaşık iki buçuk ay çalıştım Japonya'da bir bütçe yaptım e, dönüş için. E, zaten daha fazla kalamazdım. Vizem bitiyordu. Ve nihayet e, Türk İş Kargon'da desteğe gelince e, o bütçe bile yetmiyordu bana da. Hı hı. Onda desteğe gelince ama bir şekilde sürerek dönecektim ben en kötü ihtimalle. Ona yetiyordu her şey. E, nihayet e, Türk İş Kargon desteğiyle e, motosikleti buraya getirip ben de üzerine... Ve de sıcağı yaptım. sıcağına bizlerle paylaşmaya Aynen. başladın ve müthiş müthiş anılar şu an. Peki biz finish çizgisini geçtikten sonra what is next sorarız. Bir sonraki macera evet, ne harika. olacak? Nedir? Tabii sen çok, daha yorgunsun dinleneceksin. Çok güzel soru. Yani aslında yorgunluk e, oturduğunuz zaman hissediliyor. Hani akıştayken o yorgunluğu kesinlikle çok görmüyorsunuz. Ve o sıkıcılık hiçbir şekilde kalmıyor ama burada tek sıkıntı bütçe. Açıkçası yeni bir e, What is next'teki next için bir bütçe maalesef şu an e, bende. Bir de. ipucu bir şey vermek ister misin? Hayal yani hayalindeki her, e, her motosikletli'nin hayallerinden birkaçı Afrika'yı tur atmaktır veya e, Alaska'dan e, Uşağı Patagonya end of the world hı hı. bu turları yapabilmektir e, ama bunlar çok büyük hareketler çok büyük bütçeler yani aslında büyükten kastım büyük değil ama e, işte Minimalize edilebilir her şey. Ee, bakalım. Nasip. Harika. Bu arada Japonya seyahatinle ilgili bir logo çalışması bir şey olacak mı? Onun stikerini ben bilgisayarıma yapıştırmak isterim. Allah şey. stikerler bitti. Ee, yenisine zaten stikerimiz var ama e, onu ben e, şey yapacağım tekrar çıkartıp sıfırdan. E, vektörleri falan hepsi var. Kendi tasarladığım bir gecede falan böyle. Harika. Onu e, şey yapacağım. E, tekrar çıkartıp paylaşıyor olacağım. Müthiş. Evet, bir de storylerde en son şunu da hatırlıyorum. 10 ay sonra ilk defa gömlek giydim diye bir, bir video paylaşmıştım. Evet Ve sonra yani da Menemen'e zeyt menemen Menemen'di. Menemenes ekmeği balarken Ekmeğe bir bandı. hal vardı. Aslında ne güzel zenginlikler bunlar. Bunların farkına varıyoruz. Kesinlikle yani oradaki asıl olay şeymiş abi ben turşuyu çok özlemişim. Böyle ekmek arası turşu yediğimi hatırlıyorum yani. Bir yani. Evet, i̇nanılmaz. <gülüyor> i̇nanılmaz. Müthiş. Sevgili dinleyenlerimiz bugün Adem Çolak... Konumuzdu. Japonya'dan ayın tozuyla geldi ve Çakır'da kendisiyle buluşacağı anı bekliyor. 25 Haziran program kaydını ve bu kaydı da podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Ben Alper Dalkılıç. Ben Yelena Polikova. Adem, adem çok adem teşekkür şaka. ediyoruz katıldığın için. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz ve sizin. umuyorum ki senin en büyük hayalleri gerçek olacak ki öyle olacak ve tekrar bu stüdyoda seninle görüşeceğiz. Harikasın. Çok teşekkürler.